ala habibika qayy lil halqi kullihimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alaminu ssalatu vesselamu ala seydil murselin Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn Hafız Müceddid katasallallahu aleyhi ve rahmetleri nin olduğu et ve et isimli muhteşem eser, Mahmut Efendi Hazretlerimizin elinden düşürmediği, yolculuklarda yandan ayırmadığı bu mübarek eserin ilk cildinde İhlas Kitabı'nı bitiriyoruz. İnşallah bugün bitireceğiz. İhlas Kitabı, yani kitap bölüm demektir. Bu bölüm İhlas'la ilgiliydi. Ee, bu bölümde başladığımızdan bu yana. Efendim 56 tane hadis okumuşuz. 57. hadis-i şerifle birlikte bu bölüm bitiyor inşallah. Ondan sonra sünnet. Ehli sünnet vel cemaat sünnetin önemi hadislerde Kitabu's sünne başlayacak. Önümüzdeki derslerde çok önemlidir. Şimdi Bu hadis-i şerifte melekler bir kulun amelini alırlar, götürürler. Mevlana'nın huzuruna, kabul makamına yükseltilir, Birinci kaç reddedilir. İşte gıybet edenlerin amelleri birinci kaç aşağı atılıyor. Ondan sonra e, dünya ahiret işi yaparken dünyalık bir menfaat kastında olanların ameli ikinci kaç atılıyor. Tabi ameller dediğim namaz, oruç uçat, zekat. Dış görünüşü muazzam, muhteşem. Nur gibi parlıyor. Bunları uzun uzun okuduk. Bir perşembe sohbetlerinde birkaç derste birkaç bölümü uzun detaylı geçti. Şimdi özetini veriyorum. Yine bir kulun ameli, hafaza melekleri, yazımekler eee yükseltirler. Sadaka, oruç, namaz. Hatta hafaza melekleri bile ne ne güzel amel, nur gibi parlıyor diye şaşırırlar. 3. kat semada melekler ki durun bu ameli sahibinin yüzüne vurun. Çünkü bu adamda kibir vardı. İşte zerre kadar kibir olan büyüklük duygusu, büyüklük e, sıfatını taşıyan büyüklük Allah'a mahsustur. Böyle insanlara tekebbür eden kibir sahiplerinin ameli üçüncü kattan aşağı reddediliyor. Sonra e, hafaza melekleri e, bir adamın amelini alırlar. Başka bir adamın amel tesbihleri var, namazları var, hac var, umre var. Dördüncü kata kadar gelirler. Burada da görevli melekler ki alın bunu adamın suratına atın, aşağı suratına çarpın. Çünkü bu adam ucub sahibiydi. Yani Kendini beğeniyor. Hani böyle hareketlerinden böyle bir kibir hava görükmese de içinden içine işte en takva benim, en hafız benim, en alim benim. veya işte kendisine göre kendinde bir faziletler görüyor. insanları hakır görür, kendini üstün görüyor. Ama bu kibirden farkı şudur. Kibir hareketlere yansıyabilir, ucup yansımayabilir. İçinde bu kendini beğenme şeyi içte olur yani. Nice böyle mütevazi derviş gibi görünsün, çok ucupludur. Ondan sonra havaza melekleri yine bir kulun amelini alırlar. 5. kat semaya çıkarırlar. bu ameller işte eşine hazırlanmış zifafa götürülen gelin gibi yani çok güzel hazırlanmış nur gibi ameller yine efendim 5. kat semadan aşağı atılması emredilir. Neden sebep? Çünkü görevli melekler ki ben hasetle görevliyim. Bu adamda kıskançlık vardı. Kendisi gibi işte amel eden, namaz kılan, oruç tutan, işte hafızlık yapan, hocalık yapan. Yani neyse Allah'a ibadetler hususunda Rabbimize manen yakınlaşmaya çalışan kimseleri kıskanırdı. Kıskanması da şöyle. Yani gıpta değil. Gıpta olsa makbuldür. Hani keşke ben de yapabilsem falan. İmrenme. İmrenme günah değildir. Hatta matlubtur istenen bir sıfattır. Ama haset, kıskançlık şu demektir, keşke bu adam hasta olsa da namaz kılamasa, keşke ayağı kırılsa, bu sene açıya gelemese. Böyle bir yarış içerisinde insanlar işte bu burada olmasa, bu şu derse katılamasa gibi böyle bir kıskançlık e, insanların zararına ve bunu da izhar ediyor tabii açığa çıkarıyor ve hatta tabii bu sonunda gıybete götürür dedikoduya götürür çünkü kıskanç kendi kendini yer, yiyip bitirir ama dayanamayınca da insanlara da yansıtmaya başlar, o adamın aleyhine konuşmalara başlar. Buradan dolayı bu kıskançların ameli efendim beşinci kattan aşağı atılıyor. Sonra başka bir kulun ameli. Namaz, zekat, hac, umre, oruç. Çok melekler beğeniyorlar. İşte günlük defter tutuyorlar. Bu defter e, adamın uykudan uyanıp işte bir daha uykuya yatana kadarki süreçte yaptıkları amellerdir. Bu ameller iyi amelleri buradan alıyorlar. Semaya götürüyorlar. İşte bir adamın ameli işte beş katı geçti. Demek ki beş katın teftişinde ee, başarılı oldu Selametle çıktı o demek o kötülükler Onda yok 6. kata geldiği zaman Görevli melek alın bu adamın Amellerini sahibinin suratına vurun diyor Çünkü neden bu adam Efendim acımasız bir adamdı Birinin başına bir bela gelse sevinirdi Ama acayip bir şeydi bak Yani kibirden kurtarıyor Gıybetten kurtarıyor hasetten kurtarıyor Ucub'ten kurtarıyor dünya menfaatından kurtarıyor Amelleri bu noktalardan Geçiyor ama Merhametsizlik var şefkat yok. Acımıyor yani ne hayvana acıyor ne insana acıyor. Efendim Allah Allah bu merhametsizlikler de var. Rabbim bana emretti. Bunun amelini benden ileri geçirtmeyeceğim. Çünkü insanların belasına, hastalığına, kazasına, yani adam kaza geçirmiş. bile o oh olmuş gibi. E sen niye seviniyorsun bir Müslüman'ın belasından ya? Bu noktada bunun amelleri reddediliyor. Sonra hafaza melekleri bir kulun amelini alıyorlar. Namaz var, oruç var, nafaka var. Yani nafaka, infak var. İçtihat var yani fıkıh. Çok iyi fıkıhçı. Alim allame. Vera var. Haramı bırak. Şüpheden bile sakınmış. Şüpheden bile. O kadar e, ince gitmiş. Amelleri güneş gibi parlıyor. 3 bin melek o amellerin yanında refakatçi. Teşya ediyor. Refakatçi gidiyor. 3 bin melek. Yani amellerin nurundan tabi bu meleklerin itibar Geliyorlar geliyorlar. işte altı kattaki teftişi geçiriyorlar. Yedinci kata geliyorlar. Görevli melek diyor ki Durun bu ameli sahibinin suratına gelin, çarpın vurun. Hatta bunu diyor bu ameli diyor böyle e, yani süpürge gibi veya işte sopalar bir araya gelmiş sopalar gibi. Düşündüğün zaman amellerden bir demet olmuş yani tahtalardan veya işte ağaçlardan falan. Onu uzuvlarına vurun diyor. Yani ellerine vurun ayaklarına vurun. Her yerini acıtın incitin. E, İhfilü alâ bir kalbi. kalbine de kilit takın diyor. Bu adamın kalbini mühürleyin. Çünkü Allah'ın rızası kastedilmemiş amelleri ben Rabbimden engellerim. Bu adamın derdi başka bir şeydi. Neydi derdi? Fıkıh çalışmış, güzel alim olmuş falan. Fıkıhçıların nezdinde itibar kazanayım. işte. O derste de dedim kazasker olayım, kadı olayım, şeyhul İslam olayım veyahut neyse eski dönemdeki şimdi de işte ilahiyattaki veya imam veya diyanetteki kadrolarda da bir itibar kazanmak için çalışmış. Yani insana hava atacak ve alimler nezdinde Şanı şerefi artsın yani. ismi anılsın. Doğuya batıya ismi gitsin. Ya nasıl bir adam ya. takataki ibareleri okuyor. Hemen işte Fethül Kadir'de şöyle. Vedaaya'da şöyle. Mesela İbni Abidin'de böyle falan. Allah Allah. Bu adam nasıl fıkıhçı olmuş falan. Böyle de bir adamlar çok kalmadı. Birkaç tane kaldı ama neyse. Eskiden bu işler çok muhtever Burada mühim olan tabi sen müçtehit fıkıhçı olamasan da. Birkaç bir şeyler öğrenir, öğrenirken derdin ne? İşte hava atayım. İki bir şey. Şöyle yazıyor İhiyal-i Umittin'de falan. İlmi de yok da tercümeden okumuşsun falan. Ama orada bir hareket çekebiliyorsun işte. Millet oh, ne alim adam diyeceksin sana. Halbuki Elif'e mertek çekiyorsun Ama derdin meşhurluk. İlmi meşhurluk için yapmışsın. Rabbim bana emretti ben bunu amelini benden ileri geçirmeyeceğim. Allah için halis olmayan her amel riyadır. Allah Teala Nurayi'nin amelini gösteriş yapan amelini gösteriş kastıyla Salih amel, ibadet de yapsa onun ameli kabul etmez. Buraya kadar hadis-i şerifin özetidir. Bu hadis-i şerif belki 4-5 haftamızı almıştır. Tabii ki biz çok tafsilatlı orada. Ucub dedik, tafsilatına girdik. Haset dedik, izahına girdik. Arada birkaç hadis daha okuduk hepsinde. Bundan dolayı uzuyor tabii ki. Biz de fuzuli konuşarak uzatmıyoruz. Konunun içinde yine izah geliştiriyoruz. Yani Başka hadis-i şeriflerden izah getiriyoruz. Ondan oluyor bu iş yani. Merhamet hakkında kaç hadis okuduk. Değil mi? Kibir hakkında kaç hadis okuduk. Bundan ders buraya geliyor. Dersimiz elhamdülillah bu hadis-i şerif gibi dersler. Mektubat-ı şerife ve şifa-i şerif derslerimizde. Araya başka konular mümkün mertebe bir zaruret yoksa yani böyle ölüm kalım gibi bir ilan yoksa. Hiçbir şey sokmuyoruz. Sokmamalıyız. Çünkü bunda bir saate ortalama bir saat ders yapıyoruz. Bunda da e, vakti çok iyi kullanmamız gerekiyor. Kaleh. Muazir radıyallahu teala anlattı şimdi. Hadis-i şerifte diyor Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve tas yükseltir. Yani bu hadis-i şerif e, Abdullah bin Mübarek Ez isimli kitabında. Abdullah Mübarek çok büyük bir zattır. Teba'yı teabinden diyebiliyorum yani. Hazreti Muaz'a dayandırdığı bir e, belki de tabiindendir. Ubeydo Hoc'a bak. Abdullah Mübarek Hazretlerine. Tabiin demek ikinci en büyük tabaka yani. E, o Züht kitabı vardır onun meşhur hadis kaynaklarından sayılır. Ez gibi eserinde. Orada zikrediyor. İbn-i yine kitaplarında zikrediyor. Sahinde değil. de anlaşılmaz. Tabiin mi değil mi? Yani kitapların başına yazabilir. Çünkü vefatı mı 181? Vefatı 181 tabiin olmayabilir. İmam-ı Azam vefatı 150. İmam-ı Azam Efendimiz zor tabi'inden oldu. Hatta ihtilaf var. Birkaç sahabeyi gördüğüne dair sahabeyi bazı yerlerde geçiyor. 8 sabi kadar ama çocukken o da. O da vefatı 150'lerde çocukken görebildi. Yani İbn-i tabi'inden olmayabilir. Ama bu Hanife'yi gördüğünü biliyorum. Radıyallahu anh'ın Tabi o zaman tabiini gördüğü kesin oluyor. Tabi tabi oluyor. O da en hayırlı üçüncü tabaka. Sahabeden sonra ikinci yani tabaka. Sahabe ile üçüncü tabaka. Hadis-i şerifte ''Hayrul kurun karni'' asırların en hayırlısı, benim asrı saadetimdir. ''Fümmel lezîn e'lünün'' sonra onları takip eden tabi'in tabakasıdır. ''Fümmel lezîn e'lünün'' sonra onların peşine gelen aynı taba tabakasıdır. Bu üç döneme geçmiş büyüklerimiz ''Selefi Salihin'' deniyor. Bunlar yani bunların ittifakı bir meselede hüccet ve delil teşkil ediyor, icma teşkil ediyor. Zaten bunların bu döneminde de bütün meselelerin ana temelleri bağlanmış İslam'da. Çünkü bu üç dönemde ondan sonra teferruat üzerine alimler şeh ve izah geliştirmiş olabilirler. Ama ana hatlarıyla işte mutezilenin yanlışlığı, şiyanın yanlışlığı, 72 fırkanın sabıklıkları meydana çıkmış oluyor. Çünkü bu, bu üç tabaka... Sahabe tabiîn, tabiîn tabi, el-üsrât ve cemaatın omurgasıdır. Bunlar zaten bütün bu konularda izahları geliştirmişler. Allah Teala görülecek mi, görülmeyecek mi cennette? Yok efendim İsa hem inecek, binmeyecek mi, mi? Hazreti Mehdi var mı, çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunlar artık ittifak oluyor bu üç tabakada. Zaten ondan sonra gelenler detaylarda konuşuyor. Ana meseleler 3 asırda bitmiş zaten. Efendim. Yani Bukhari de Bukhari'ler, Müslümanlar da o İlk üçte, üç bitmeden oluşmuş zaten. Kaynaklarımız. Ondan i̇bn Hibban bir sahih diye eserleri var. Tabiinden birçoklarına yetişti diyor. Dolayısıyla tebe'i tabiinden oluyor. Direkt tabiin olamadı. Çünkü ben vefat tarihinden de bir kıyas yaptım. Gerçi uzun yaşayabilir. İmam-ı Azam 70 küsurda öldü. Bu olur. 120 yaşında ölür. Ondan tabiinde olma ihtimali var yani diye baktırdım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü i̇mam vefat arasında 30 sene varsa, 150-180, o 30 seneyi uzun yaşamakla telafi edebilir. Bu sefer i̇mam tabiin Azam olabildiyse bu da olmuş olabilir. Onun için kitaba bakmadan kafadan hiç mantık yürütmeyeceksin bu işlerde. E, o payı bıraktım ama tabiinden çoğuna yetişti. Ne demek? Sahabeden birine yetişemedi. Ama Abdülhamdül Mübarek çok büyük marka isimdir. Hadiste de, fıkıhta da, hüccettir. Bu hadis orada geçiyor. Hakimde geçiyor. Diğerlerinde geçiyor. Hz Ali ve diğer ravilerden geçiyor. Evet. Nakilleri çok. Şimdi ve tas adı yükseltir el yazıcı melekler gâmelil abdi kulun amelini. Yav 7 kat bitti daha ne kaldı? Şimdi bir kulun da ameli var. Min salatin namazları var. Nafile çok. İşrah kuşluk ve bin teheccüd Kabir nur namazları dolu. Abdest şükrü falan hacet dolu. Adam nafile çok kılıyor. rasuul oruçları var. Pazartesi, perşembe 13, 14, 15 Recep, Şaban, Şevval 6 günler falan. Ve haccin hacı var. Bir farz da haccı. diyelim ki bir 10 tane, 20 tane, 50 tane hac yapan adam var. Yani ömründe. yani sevri miydi? 70 kere diyor. Radyallahu hac yaptım. Sonra Mavza efendimiz de 50 küsur hacı var. Ki o kadar çok da uzun yaşamamış. Her sene gidiyordu çünkü. Yani artık demek 20 yaşlarından sonra falan her sene gitmiş. Efendim. Yani olabilir çok hacı olabilir bir insanın. Onu demek istiyorum. Tabii haşa onlarınkinde yağ var demiyorum. Haca onlar onların amelleri nur gibi onlar Allah'ın ne makbul zatlar. Ve umretin umreleri var. Bizim bile, şimdi belki benim bile 30 tane umre vardır. 30 mu 40 mı? Ama nereye gitti işte? Kaçıncı kattan aşağı yuvalandı? Geçti mi ileri? Bilemiyoruz. Bilemiyoruz derken ben bu teftişlere baktığım zaman <gülüyor> birinci kata bile çıkmamıştır gibi bir durumla tehlikeyle karşı karşıya olduğumu görüyorum. Herhalde yarı yoldan demişlerdir ki bunu birinci kata da yaklaştırmayın. Hepten delik deşik bununla demişlerdir. Belki de melekler hiç yükseltilecek bir durum yok deyip yerde bile kalmıştır hepten. Birkaç yüz metre havalanamamıştır. Ben kendi açımdan görüyorum vaziyeti. Oho! Gıybette zaten herkes herkes demeyelim işte benim gibi herkes takıldı gitti zaten. İlerisine ne hacet? Kerem sahibi kabul eder belki bir tane, iki tane bir şey çıkmış mıdır? Zaten onun için fazla amel yapıyoruz ki belki birinde tuttururuz. Hepsinde tutturursak zaten abat oluruz. Ve gülükün ha senin güzel ahlak da var. Bunda ek ilave Değişik bak, yedi kattaki çıkanlarda ben güzel ahlaka hatırlamıyorum. Hac ümreler geçti, tesbihler, zikirler, namaz hep geçti. Bunda bir ilginçlik var. Mesela birinde içtihat geçti, fıkıhçılık. Birinde vera geçti. Haramlardan değil, şüphelerden de sakınma. En eftal amel. En ufak şüpheden kaçıyor falan. Onlar hep, yolda dökülenler döküldü. Başka bir noktadan şeyi deldirdi yani. Kalkanı deldirdi. Bunda şimdi güzel ahlak da var. Güzel ahlak biliyorsunuz mizanda en ağır gelecekse güzel ahlak. Hasen. Güzellerin en güzeli ahlakın güzeli. Hadis-i şerifte. Hadis-i şerifte rivat eden. Hasen güzel demek. Hadis-i şerifte rivat eden Hasen. Yani Hasen'i bas diye. O da kimden rivat ediyor? Hasen'den. Yani Hz. Hasan Efendimiz'in torunu. O da rivat ediyor kimden? Annebül Hasan, Hasen'in babası yani Azdali'den. O da rivat ediyor kimden? Ancettil Hasan, Hasen'in dedesinden. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ravel Hasan, Anil Hasan, Annebül Hasan, Ancettil Hasan, İnna Hasan el Hasan, El Hasan. Güzellerin en güzeli ahlakın güzeli. Mizana koyuyorlar adam 40 senelik teheccüdünü koruyorlar ama huysuz. Böyle arkadaşlarımız var. Oruç tutuyor, nafile oruçlar. Ondan sonra siniri bozuluyor tabii. Oruç tutunca da acıkıyor. Acıkınca da hele de sigara içiyorsa. Pek sigara içenler teheccüd zor da neyse. Denk geldi ki, hem sigara içiyor hem teheccüd kılıyor. Oruç da tutuyor ikindiden sonra falan başlıyor millete dalma. E kardeşim ne bu nafile orucu tutuyorsun da gelip benim kalbimi kırdın şimdi? Karısının kalbini kuruyor, cemaate dalıyor, insanlara saldırıyor. Bunları yaşadık. O zaman ne oldu? güzel ahlak senin teheccüdünden eftal oldu. Çünkü neden? Sen teheccüd kılıp da uykusuz kalıp sinirleneceğine veyahut da sabah kadar yüz kat kılıp gündüz gelip bir adama lan man bilmem ne hareket çekittin mi? Bitirdi işi. Mizanda o yüz kat mağar gelir? Yoksa öbür adam teheccüde kalkamamış. Uyumuş atmış aşağı benim gibi. Ama ondan sonra gelmiş. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Maşallah inşallah adamı onur etmiş. Adam da bir korkuyla geldiği noktada veyahut da bir şey beklediği noktada bir saldırı veyahut da terbiye siz davranış beklediği bir noktada belki icabda adamın da bir eksiği noksanı olmuş ama sen ona kötülüğe iyilikle karşılıklar muamelesiyle güzel ahlak sergilemişsin adam da Allah Allah hiç beklemedim herif bana tokat atacak yerde bir de geldi şeker verdi hesabı bir güzel ahlak sergilemişsin bu teheccüden de ağır gelir bu 13-14-15'ten de ağır gelir oruçları söylüyorum bu bütün nafilelerden ağır gelen nedir diyor hadis-i şerifte ekmelül müminine imanen ahsenu mahlakan İman bakımından müminlerin en kâmil ve mükemmelleri kimler olur? Ahlak bakımından en güzelleri kimse onlar olur. Ve adamın namazı, orucu, bütün nafile ibadetleri, farzları zaten konuşmuyoruz. Çünkü farzlara mecbursun. Mukayeseyi nafilelerden yapabiliriz. Farzlar zaruru yapman gerekiyor. Onda neyse riya bile tehlikesi karışmıyor. Kime gösteriş yapıyorsun? Zaten borcunu yaptın. Ama nafilelerde eftal olan güzel ahlaktır. Ha sen hem güzel ahlaklı ol efendi hazretleri gibi hem de teheçhüt kıl hem de oruç tut. O oldun işte efendi hazretleri gibi adamıştı o zaman. Nerede var öyle adam? Birini yapıyor birini koyveriyor. Birini yapıyor birini koyveriyor. Kimde toplanıyor ki üstün vasıflar? Üstün vasıflar ancak efendi hazretleri gibi çok nadir dünyada birkaç müstesna zatta cevatta toplanıyor. Geri kalan cami cemaat dolu yani. Tekkeler adam dolu. Ama adamda sıkıntı var. Zaten Güzel ahlak çok kıtlaştı. Ticari ahlak sıfır. Adabı muâşeret, Oturun buyurun, yer verme, tercih etme kendisine efendim. Ya, aile içi, günürlü kısımlıklarda terbiye diye bir şey kalmamış ya. Herkes aptal açmış yani. Onun için güzel ahlak. Bu adamda güzel ahlak da var. Yani eftal olan mizanda efendim. Güzel ahlak kadar hiçbir amel ağır gelmez. Hadis-i şerif saittir. samtin. aha. Samt de var. Samt ne? Sükût durmak. Sükût durmak neymiş? Yani konuşmamak. Konuşmamak neymiş? Çok büyük amelmiş. Çünkü neden? Konuştum bu Yakıbete giriyor. Yedetuk o diyor iftira giriyor. E devamlı zikirle konuşamayacağına göre. Devamlı ilimle konuşmadığına göre Aradaki muhabbetler mutlaka nereye kaçıyor? Günaha kaçıyor. 13'ün en faziletli amel nedir? Sessiz durmak. Hz. Sıddık radıyallahu anh ağzına taş koymuştu. Konuşacağı zaman takır tukur etsin, dişlerine çarpsın. Çünkü neden? Hemen kafası başına gelsin. Benim bu konuşacağım şey dinime, dünya ahiretime faydalı mı, zararlı mı? Faydalıysa taşı çıkarıyordu. Yani orada bir ne oluyordu? Muhasebe dönemi geçiriyordu taştan sebep. Taş olmasa ne olacaktı? Bu sefer Ağzına geleni söyleme meselesi var ya, bu herif ağzına geleni söyledi. Ne demek ağzına geleni söyledi? İşte ana, avrat, dümdüz, söver, sayar, her yol var herifte. Yani bunun bunu ne oldu? Hacılığı koydum biraz kenara diyor. Herif çok sinirimi bozdu diyor. Zaten güzel ahlak nerede belli olacak? Sinirini bozduğu zaman belli olacak. Sinirini bozmayan adama bağırsan zaten o zaman psikopat derler. Git bakır köye yat. E sinirini bozduğu zaman güzel ahlaklıysan zaten faziletli bir huyum var demek gerek alan. Sen sıkıntıdasın. Süküt durmak men samite neca diye bir hadis-i şerif var. Susan kurtulur. Ya susan kurtulur. Ya bu milletin başına bu belaları ne açıyor çoğunu? Ya elfazı küfür. Çok konuşan adam işte karıyı da boşuyor öyle üç talakla karıyı boşanım. Şimdi nasıl düzelteceğiz? Bu gevezelikten ileri geliyor zaten. Az konuşan adam böyle vırtırt talak malak nikah konuşur mu? Az konuşmak Biliyor musunuz? Tarikat dersidir az konuşmak. Tarikat derslerinde bir merhaledir, bir makamdır az konuşmak. Zaten nefisle konuşuyorsan hiç konuşma. Ya hayır konuş, ya sükut et. Doğru konuşuyor musun? Ayet, hadis, ilim, fıkıh, hadis, tefsir, vaaz, nasihat konuş. Ve hatta hanımına iltifat ediyorsun. veya çocuğunu hoş tutuyorsun. Veyahut hatta işte işle ilgili, güçle ilgili, dünya işleri de olan Bunlar zaruri meseleler şunu aldım mı şunu sattım mı kaç kaçtıradır bunlar tamam bir şey zaruri ihtiyaçtan bunlar hayra girer çünkü alcan satcan daha para kazan ne yiyeceğin ne yiyeceğin konuşacaksın tabii konuşmadan işaret diliyen dilsiz misin ama şu şöyle yapmış bu böyle yapmış dedikodu tarzı gıybet tarzı adamın yapmadığı şeyleri de katıştırarak iftiraya girmeler e ne oluyoruz ya hayır söyle ya sükur edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Dediler ya Resulullah insanlar ağızlarından konuştuklarından ahirette mesul mü olacak? O zaman bilmiyorlardı bu, bu işleri sahabe. Ne buyurdu? E, sen ne diyorsun? Aleyke bilhisanik. Yani nasihatların başı. Şunu yapma şuna gitti gitti gitti, gitti. sahabe sordu sordu. Yine Hz. Muazzatisi olabilir öyle hatırlıyorum da. Tam emin değilim. En sonunda dedi ki yani bu işlerin bir başlangıç noktası temeline indiğimiz zaman kaynağı ne? Böyle dilini gösterdi. Böyle çıkarttı sallallahu aleyhi ve sellem. Emsik Haza Bunu kendine sakla dedi bunu. Bunu tut. Bütün işlerin temeli buradan çıkıyor. İman ettiğini de bundan söylüyorsun. Eşhed'i okuyorsun. İnkar ettiğini de dille söylüyorsun. Ne biçim ayet bu ya? Haşa. Gitti gavur oldu. Hadi bakalım şimdi. 80 senelik Müslüman... Ayeti inkar etti. say mütevatir hadis inkar etti. Gitti kafir oluyor. Bugün birçok ilahiyatçının başına gelen olaylar gibi. Ayetleri inkar ediyorlar armut gibi. Mucizeleri bilmem neleri. İşte gördünüz. Geçen Habertürk'e programda. Öbürü Allah bilmez dedi. Aziz Bayanet'in sesinden dinlettiler Habertürk'te size. Öbürü Meryem validemizin erkeklik şeyi hormonlarıyla doğru diyorsa babasız değil gibi erkek şeyi var dedi. E dinlediniz Mehmet okuyanı. Yani durum bu. Bu adamlar şimdi Ramazanlarda programlar yapacak. Dillerinden çıkanı görüyor musunuz? Elfazı küfür. Bir de bunlar millete din öğretecek. Bütün milleti yavur edecekler. Bunlar dinlenilir mi? E demek ki işin başı iman da buradan geliyor. Dilden geliyor. Küfür de inkar da dilden geliyor. Talak da dilden geliyor. Yuvalarda dilden dağılıyor. Gıybet de buradan yapılıyor. Dedikodu buradan yapılıyor. İftira buradan yapılıyor. Haset buradan izhar ediliyor. Adamı kıskandın ama içinde kaldı. Günah değil ki. Vesvese kabirinden geldi geçti. Ne yapacaksın içine gelene ya? Ama sen konuşup da adamın değerini düşürmek, adamın işini bozmak istediğin zaman, yine haset izhar ettiğin zaman ve mişeri hasedini de haset, şerrinden sığınılacak adamlardan oluyorsun. Hep bunlar değil. Bunu tut dedi. Bunu tut. Bu seni ya batırır ya çıkarır dedi. Tedir Rasulullah bu dilinde konuştuğundan ne olacak ya? Vel yukibun nasefinnar ala wuceymil la hasaid vesselsine Ey Muaz, yani öyle şeyleri vardır üslupları Arap üstübüyle. Ana, anası itiresice ve arayasıca gibi. Sekiletke ümmüke yağma. Çok söylerdi bunu bazı sahabeye. iltifat yani şinden Takıldığı insana söylüyordu. Sen bilmiyor musun? İnsanları cehennemde yüzlerinin üstüne sürükleyecek olan şey, hiçbir şey değildir. Ancak, bak bak bak. O kadar günah var, hiçbiri değildir diyor ya. Ancak dillerinin hasatlarıdır, pişçikleridir Çünkü dil taramalı gibi dırdırdır dır dır, konuşuyor ve bu konuşmalarıyla amel işlemiş oluyor. Çünkü ağızdan çıktıktan sonra o ya, kağıt yazıya giriyor. Hafaza melekleri. Ma yelfi vumin Kaf sureti. İnsan hiçbir sözü ağzından atmaz. Lefaza Arap lukatında attı demek. Onun için söz ağzından atılıyor yani. İnsan hiçbir sözü, kavl söz, hiçbir sözü, lafız, lafız diyorsun, lafız. Ağızdan atılan şey, konuşmadınca lafız olmuyor. Ben içimden hindi gibi düşündüm, iki sayfa ibare düşündüm. Lafız değil ki bu. Ama ne zaman söyledim ki innellazine başladı lafız oldu. Oca hangi sözü atarsa ağzından illa mutlaka ledehi o sözün yanında var rakibun bir tane gözlü kapma bekliyor ağzının kenarında ve etiğin bir tane de hazır hazır kıta bekliyor. Gözlü ve hazır kıta yani sağ yazan sağ, sağın görevlisi melek hafazadan de diyelim ki yani biri sağın biri solun müvekkil görevli meleğdi bir söz boşa gitmez ancak o söz mubahlardansa boşa gider ne demek boşa gider kayda geçmez mubah ne demek susadım canım su istiyor helal değil haram değil Yani sevap değil günah değil gıybet değil dedikodu değil bunu yazmazlar çünkü ne, ne sağlık ne solluk ama dediği zaman ki falan adam çok manyak ya. Ha ona adamı üzecek bir laf, gıybet aldı şimdi. Hemen sola geçti. Değil mi? Falan karı çok namusuz. ...tövbe ya Rabbi. Nereden anladın ya? Hemen sola geçti iftiraya yazıldı. Bu budur. Her söz bu şekil hazırlanıyor. Bundan dolayıdır ki susan kurtuluyor. Demek ki dillerinin biçtikleri dil konuşunca amele giriyor. Amele geçince Yazıya geçiyor. Sağa veya sola geçiyor. Bu da ne oluyor? Adamın hasadı oluyor. Hasat. Yani sen ektin, biçtin. Bu senin biçtiğine ne deniyor? Tarladan hasat. İşte dillerinin hasatları. Yani biçtikleri, yaptıkları yani konuştukları ancak cehenneme adamı sürükleyecek. Şimdi bu adamda bütün ibadetler var. Güzel ahlak da var. Bir de Sessiz durmak da var. Benim dedem rahmetullah aleyh cahit dedem. Yani bir haftada beş kelime konuşabilir, on kelime konuşabilirsen ondan, canın çıkar yani. Dede nasılsın? Elhamdülillah. E şöyle, şöyle oldu, maşallah. Şöyle şu, şu oldu, la kuvvete illa billah. Bir şey anlasın, la havle ve la kuvvete hep, hep zikir, hep zikir, hep zikir. Ya adamda bir de arkadaş, bir nasılsın? Bir iyi misin? Bir elbisemin rengi ne renk? Yakışıklısın mı? Güzel mi oldu? Torunu gelmiş. Onu okur maşallah alakadır. Dede dua et. Allah'ım salli ala seni Muhammed. Hemen bir dua falan. Ya adamda dünya kelamı bulamasın. Ya bir muhabbet edemez miyiz arkadaş senden ya? Hayatında yok böyle bir şey. Yani ben 40 seneye yakın yanında büyüdüm. Tam sessizlik. Hısf zikirle konuşuyor. Zaten bir öğün yemek yiyor. Hanım zaten yok. Hanımı olsa bu kadar duramadım. Hanımı olanlar Allah'ım ya. İlla durduru yani bu mecbur. O da hanımı da çok genç ölmüş. Zaten biz doğduğumuzda ölmüştü yani. anne Onun için adam zikirle yaşadı. Zikirle gitti. Ve zikrin lillahü teala. Bu adamda Allah'ın zikri de var. Sıralı zikir yapmış. Geldik geldik. Ama işte kişini ben dedem cennettik diyemem. Allah bilir. İnşallah ümitliyiz. Bu işler böyledir. Yani peygamber olmayanlar hakkında kesin konuşmak el sünnete göre caiz değildir. Bir tek peygamberler masumdur. Sahabeler hakkında da hadisler var. Hudeybiye'de bulunanlar, Bedir'de bulunanlar. Hadis olduğu için onlar da kesin. Ama geri kalanda kesinlik yok. Ne yapacağız? Rabbi İbni Haysem Hazretleri, Hazreti Ali'nin en yakınıdır. Tabi'inden hiç geceleri uyumuyor. Evliya olan reisi. Kızı dedi ki babacığım niye hiç uyumuyorsun ya canın çıktı uykusuzluktan. Dedi ya beti inne baki ya gaful beyat. Yavrucuğum kızım dedi senin baban geceliğin bir azap gelir ansızın gafil yakar alırım da helak olurum diye korkuyorum ben. Dedi. Başıma bela gelir diye böyle tetikte zikir yapıyorum diyor. Hiç uyamıyorum diyor. E şimdi o kadar evliyanın reisi o durumdaysa. Evet tabi zaten. Allah'tan korkumuz daha derece bakımından onlara göre düşük olduğu için uyuyabiliyoruz. Zikru cehenneme tayyara nevmel abidin. Cehennemi düşünmek ibadet edenlerin, abid kulların uykusunu uçurdu diyor. Bir haçı Ali Efendi vardı Akyazı'da. 40 sene uyumamış hiç. Yatağa girmemişti o zaman. Bu Küçük köydeki haçı Ali Efendi Hazretleri'ne tanışırlardı. İhsan Efendi almış onu getirmiş ona. İki tane haçı Ali Efendi. Bir tanesi zaten Erzurum'un şeyhi İstanbul'un, Türkiye'nin, dünyanın O Azam zaten altı ay sonra mezardan çıkmışmış gibi kokuyor. Bütün millet bir gün daha ziyaret etmişler altı aylık ölüyü. Öyle bir veli artık ispat etmiş kendisini. Şu anda tabii olduktan sonra konuşabiliyoruz bunu. İkisi buluştukları zaman birbirine ikimiz bir salih eder miyiz acaba diyorlarmış birbirine. Salih iyi kimse demek Allah'ın de. İkimizden bir salih çıkar mı diyormuşlar. Yani İsmail Efendi hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki 20 gün gezdik doğu güneye ya bir kere adam sırtını yere koymaz mı dedi. 40 senedir böyleymiş diyor tabii ben diyor 40 senedisini bilmiyorum. Bir yere geldi dedim efendi mübarek zat efendi azen ziyarete gelirdi Akya'dan. Dedim yani hiç uyumuyorsunuz diyorlar falan. Böyle durdu. Zikru cehenneme tayran el abidi de evladım cehennemi düşünmek abidlerin uykusunu çoktan uçurdu dedi. uykumu kaldı. E şimdi bu adam gece gündüz ibadet ediyor, bir günahı yok. Sabah kadar cehennemin korkusunda uyumuyor. Biz tulum gibi gün aç fıçı gibi Ondan da sabah kadar uyuyorsun. Yani işte Allah'tan korku meratibi ne kadar korkarsan saygı duyarsan haşyet huşu bu Kur'an'ın tabirleriyle limen haşiye rabbe Rabbine karşı derin saygı besleyenler bu cennete girecek. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ hal الْمُؤْمِنُونَ Hangi müminler kurtuldu? Her Müslümanım diyen felah bulmaz. اَلَّذ۪ينُ ف۪ي salatim. خَاشِعُونَ Namazlarında huşu sahipleri. Mesela Hac Sali Efendi Erzurum Şeyhi derdi ki قَدَّسَ اللّٰهُ سَلُوا Yani ben de tabi ondan çok oturmuşum. Erzurum'da dedi bizim Gençliğimizde bir zat vardı meşayihten. Nasıl dedi? Haşi'i hazret dedi. Adına Haşi'i koymuşlar. Adı Haşi'i de değil. Yani huşu sahibi. Ne demek huşu? Adam diyor, ne elli sene ne seksen sene bir kere ne sağa bakmış ne sola bakmış ne yukarı bakmış. Böyle. Mevla'nın utancından. Ya biz böyle. Müfettiş gibi. Az da namazda bile Böyle. Biz de huşuğunu arar. O zaman hangi Müslüman kurtuldu? Huşuğu sahipleri. Derin saygı yok ki. Bir kere sağına sonra yukarı baktığı görülmemiş. böyle duruyormuş. Ya kırk sene bu ya. 50 sene böyle durur mu ya? İşte ona haşi zat derlermiş. Camiye girermiş çıkarmış. Bir kere caminin duvarının rengini de bilmezmiş. Hiçbir şey bilmezmiş. Bir de görmemiş camide yani. 50 sene bir camiye giriyorsun. Sen bir kere caminin havizesini lambasını görmüyorsun mu? İşte bu. Göz gözü önünde. Ayaklarına bakıyor. Nazar Berkadem. Bakışı ayağa yönetmiş. Zaten öbür türlü kafan karışıyor zaten. Sağa baktın, "Aa bu niye böyle?" Sola baktın, "Bu güzelmiş." Oraya baktın, "Bu çirkinmiş." Kalp gitti. Kalp gidince Hz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye cicili bicili, çok renkli böyle müşekkel oya e, e, oya oyal, oyal. Ne diyorsun? Oyalı, boyalı, dantelli. El işçilikleri bilmem simli mimli seccadeleri niye istemezdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün bir seccade sermişlerdi ona. Sonra ne dedi? Ana bu seccadeyi dedi ya bunda şekiller var dedi. İşçilikli bir şeyler yapmışlar yani örgüye. Bunda şekiller var dedi. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Tabii. Beni meşgul etti namazımda dedi. Beni meşgul etti de attı gitti. Sallallahu Bizim seccadeleri gördüğün zaman püf, orada bakıyoruz kaç ilmek var. Şiraz mı, Tebriz mi, Acem mi? Halının kontrolü. Namazda bile böyle de yapıyor ha eliyle. Halının yumuşaklığı kontrol. Secdede böyle de yapıyor bazıları. Halının şeyini inceliyor, anladın mı? Malını. Yuh olsun bize ya. Rezillik yani. Durumumuz Allah'ın huzurunda rezillik yani. Allah Teala izik etmiş. Adamın namazı var, orucu var, hacı var, ümresi var, güzel ahlakı var, sessiz durması var. Bu sessiz durma var ya hepsi olur da sessiz durma çoğunda olmaz. Sessiz duran çok az kişi çıkar. Zikri var falan filan. Ve tuşeyyi'uhu ona refakat ediyor, eşlik ediyor, beraberinde gidiyor. melâket semavat. 7 Yedi kat göklerin melekleri yedi kat gökler ha! Üç bin melek, beş bin melek değil. Yedi kat göklerin melekleri yanına gelmiş. Hatta <gülüyor> ekta'u ee, geçirtiyorlar bir onu el -hücbe bütün perdelerden külleha bütün perdeler ilallahü te teala allah Teala'nın kabul vakam allah Teala makamdan duracak yerden mekandan münezzeh allah Teala arşa istikrar etmemiştir. allah Teala arşa istiva etmiştir. İstivayı kabul ederiz istikrarı kabul etmeyiz. Çünkü istikrar Kur'an'da geçmiyor. Hadiste geçmiyor istiva geçiyor. İstiva tecellidir ve mülkiyettir ve hakimiyettir ve kudrettir ve iktidardır. Allah Teala mekanlardan münezzehtir. Arş onadan yaratılmıştır. Allah Teala ezelidir. Arş olmadan neredeydi derler adama. Arşta oturmak bir şeye muhtaçlıktır. Biz nasıl ki oturmadan duramıyoruz, İlle bir yerde duracağız. Uzay boşluğunda duramıyoruz. O zaman Allah Teala mekandan münezzehdir. Öbür türlü muhtaç olması icap ederdi. Bundan dolayı bütün perdeleri geçerler Allah'a doğru. Ne demek Allah'a doğru? Allah Teala göklerde değil, göklerin üstünde değil. Allah-u da mekan bazında değil. Ama allah Teala göklerden yüce, arştan yüce, kürsüden yüce fevkiyet vardır. Fevki, fevkiyet vardır ama kulların üzerinde hakimiyet mahasına fevkiyet vardır. Semavatın üzerinde istikrar yoktur. İstiva vardır. Bir de ne vardır? Ülüv vardır. Ülüv. Ülüv yüceliktir. Yücelik mertebedir. İstiva hük hükümdür, mertebedir. Ne değildir? Bir yere yerleşmek değildir. Bundan dolayıdır ki allah Teala yedi kat semanın üstünde bir kabul makamı koymuş. اِلِّيُّنْ وَمَادِرَاكَ مَا عَيْلُوا كِتَابٌ var وَيَشْيَدُونَ مُقَرَّبٌ Mukarrab melekler yanında duruyor diyor. Ben yanında duruyorum diyor mu? Mukarrab melekler o kitabın, defterin, dosyanın, yüce divan yanında duruyor diyor. Hal böyle olunca bu adamın ameli ne oldu şimdi? Yedi katı geçti. Bak yedi katta dökülen dökülen neydi? Bu adamın amelleri hani var diye sessiz durmuş, zikretmiş vesaire. Getirdiler Mevla'nın huzuruna dururlar. Durdururlar oluyor. dururlar oluyor. ileride taadiye için. Mevla'mızın kabul makamının huzurunda bihi o amelleri. Adamın bütün amelleri geldi. Yüce divana kadar çıktı. Mevla'nın kabul makamının huzurunda. Mevla'nın önüne gelmedi. Mevla bir yerde ki onun önüne gelsin melekler. Mevla, Mevla mekanı da münezze. Ama o dosyayı yerleştirdiği yani levh mahfuz nasıl bir mekanda? O illi günde bir mekanda. Göklerin fevkinde bir mekanda. E Mevla mekanda değil. O zaman kabul makamına geldiler, durdular. Veşhedüne şahitlik ettiler. Lehu o kulun amelleri için amel cins tutuluyor yani. Bütün ameller olur, hi gidiyor. hi amele gidiyor müzekker. Bütün ameller cins genel manada. Bil ameli salihi Yeşhedüne yok. Şahitlik ederler lehu okul için. Kula gidiyor o lehu. Neyle bil ameli salihi salih amellerle. El muhlisi ihlasa e, gayret edilmiş kim için lillah? sırf Allah için yapılmaya gayret edilmiş bak muhlas değil muhlas olsaydı geçen derste temas ettim şeytanın da yolu yoktu İlla ibadeke minumul muhlasın dedi ya Rabbi muhlas ihlasa erişmiş kullarını kandıramam saptıramam onlara tasallut yapamam dedi iblis bu muhdis daha ne demek muhdis baya zorlamış İhlası kazanmak için mücadeleler vermiş. Belki tarikatta seyirçülük şeylerinde, meralelerinde. Çünkü ihlas ancak tasavvufla kazanılıyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı ve çile. Şeriatın üç yüzü var. İlim, amel, ihlas. İlim hocalardan okumakla, kitaplardan okumakla tahsil edilir. Amel bildiğini kendi başına da tatbik edilebilir. İhlas, yaptığını sırf Allah için yapmak, kalbi nefsi arındırmaya bağlı. Bu da ancak tasavvuf, tarikat ve hakikatle olur. İmam Rabbani'den daha mı bileceksin. Onun için, tarikat dinimiz tarikattan hali değildir. Tarikat ve tasavvuf dinimizin içindedir. Dinimizde yeri vardır, yersiz değildir. Dinimizde bunu bunu diyenlerin yeri yoktur. Hal böyle olunca ihlas ile yapılmaya kaydet edilmiş salih ameller olduğuna dair melekler şahitlik ederler. Kale e şimdi Hazreti Muaz anlatıyor. Yani hadis-i şerif devam ediyor. Fekulü buyurur. Kim allah -u allah -u Teala kime levhum onlara. Entümül hafazatü, entümsel hafazatü, e, koruyucu ve yazıcı meleklersiniz. Neye alâ amelâ abdî, kulumun bu amellerine. Siz kulumun, kulumun bu amellerini çok iyi buldunuz. Ama siz sadece dışına baktınız. Ve ne? ben ise errakîm, gözcüyüm, gözetçiyim, alâ nefsim. Onun nefsinin içinde, kalbinin en derin noktasında neler var biliyorum. A, -a bu deminki de ihlaslı değildi ama demek o kabak gibi açığa verdi. Melek de anlayabildiği yedinci kattakinin amellerindeki ihlatsızlığı. Hani isyat, fıkıh, mıkıh ameller yapmıştı ya. Sen dedi burada alimler arasında meşhur olasın, insanları kendine döndüresin diye iş yaptın. Onu melek de anladı. Bunu yedinci katın meleği de anlamadı. 7 katın teftişinden geçti. Mevla bürdü ki sizin de bilmediğiniz noktalar var. de benim gördüğüm bu kulun nefsinde, zatında, özünde, içinde, kalbinde, sadrinde en derin noktasında... Bir sıkıntı var. İnne çünkü bilhem yürütni beni kastetmedi bazı amel bu kadar amel yaptı ama yine derdi benim rızam değildi ve aradaki istedi bir yolla gayri benden başkasını benden başkalarını istedi. Yani başka bir şeyler ama bu başka bir şeylerin teferruatı sonsuzdur. Ne biliyorsun adamın içinde ne var? Herkesin içinde bir bir şey var ya. Bir şey sokmuş oraya şeytan nefsi. Yani sen niye böyle bu kadar ibadet yapıyorsun acaba işte? Allah için lafta herkes niyet ettim Allah rızası için duruyor. Ama kalpte ne vesveseler, ne planlar, vesvese muaftır da. Kasıt muaf değildir. Azim muaf değildir. Azim ve kast var demek ki. Çünkü irade diyor yani. Bu irade hüsviselehu'ya benzemez yani. Vesveselendi değil. Bu kas irade var burada. İçinde bir maksadı var. Nedir senin maksadın Allah'tan gayrı? Be arkadaş ya. Var arkadaşlar, var. Ben de 7 yaşımdan beri bu işlerin peşindeyim. 7 yaşından beri de iyi düşünenlerdenimdir. Hindi gibi de düşünmüşümdür. Çocukluğumda bile bu işler için ağlamış biriyim. Çocukluğumda. Daha bulu ermeden. bu larisem ne yapacağım? Günahlarım yazılmasın diye ne planlar yapayım? Nelere yaptım? Bir deli görürüm ağlarım. Keşke bu deli gibi olsaydık. Hiç olmazsa toprak olacak. Sual sorulmayacak. Diye bir deli gördüğümde 8-9 yaşımda bir deliyi. Yoldan geçerken deliyi görün Peşine de gitmişim. Arka mahalleye B.C.'s'e doğru. Çarşamba'dan. Ve ben orada oturup. Ya yedi ya sekiz dokuz yaşımda geçmez. Hüngür hüngür ağladığımı bilirim. Bak o kadar da tefekkür sahibi bir çocuktu. Yani ki yani Allah bunu yarattı bu sorgusuz biz ne yapacağız. Hep buluğa ermeye takmıştım. Ne zaman buluğa ereceğim günahım başlayacak. Aman günahım başlamadan evvel ben işte günahsızlık öğreneceğim falan falan. E yedi Ahmet. Ondan sonra gördük günümüzü. Efendim battık bataklardan çıkamadık. Çünkü nefis şeytan bulu'dan sonra devreye girdi. Günahımızla, sevabımızla, e, efendim, hatamızla, savabımızla, savap doğru demek, sevap. Bunu yanlış konuşuyorlar, günahımızla, e, hatamızla, sevabımızla diyorlar, o yanlış. Hatamızla, savabımızla, günahımızla, sevabımızla, peltek. Ha, Bugüne geldik. Hakikaten ondan sonra baktık ki Allah'ın yolunda çok büyük engeller var. Güçtür, kati, hakkın yolu, dergahı hep gayet ulu. Sıtkıyla olmazsan kulu, etmez yolu asan sana. Sadakat, sadakat, sadakat. Allah'a karşı dürüstlük. Niyet Allah olacak arkadaş. Yoksa o kadar niyetler var ki, yedi katı da geçersin, illiyünden aşağı. Geri, fe aleyh laneti Mevla buyurdu ki, benim lanetim bu adamın üzerine olsun. Adamın amellerini saymakla bitiremedik. Yedi katı da geçti, içeride bir pürüz çıktı. Kalpte derin yerde. Lanetim yani cennetten uzak olsun rahmetten uzak olsun belasını bulsun. Fetafulül meleaketü külla. Bütün melekler hep birden. Yedi kat zamanın melekleri. Aleyhane tuhfe lanetüne. Ya Rabbi sen lanet ettiysen, rahmetinden cennetinden uzak ettiysen, tart ettiysen, bizim de lanetimiz, senin de lanetin on üzerine olsun, bizim de lanetlerimiz on üzerine yağsın. Fetafulül <gülüyor> semaat Bütün yedi kat gökler duyar bunu. İyi çünkü melekler hep birden lanet okunca ses çıkıyor, gökler gürlüyor. Bu sefer gökler diyor Allah'ın laneti bu adama yağsın ve lanetüne bizim de lanetimiz bunun başına yağsın ve ve ye dikkat gökler ve içinde ne varsa Allah'ın cennetinden rahmetinden uzak olması için bu adama lanet yağdırırlar bu adam nasıl bir adam namaz oruç hac ümre güzel ahlak sessiz durumu zikir fikir görünüş bu içeride Allah'tan gayrı bir maksat var Yandık arkadaşlar, yıkıldık arkadaşlar. Neyle kurtulacağız? Kurtuluş nerede? Hadis-i şerifin devamında bir dahaki derste bitiririz inşallah. Ben bugün bir hadis daha ilave okuyacaktım. Bu hadisi bile bitiremedim. Çünkü izahsız, şerhsiz olmaz. Hz. Muaz dedi ki, Ya Resulallah, ente Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün. Ve ne muaz, ben muazım. Ben muazım ya Resulallah, sen Allah'ın etçisisin. Bana yol göster, çıkış. Nerede? Biz Allah'ın huzuruna makbul bir ameli. Nasıl göndereceğiz ya battık ya işte dedi. İşte Rasulullah'ın in tarifini inşallah hele, özellikle hafız ve hocalar dinlemesi gerekiyor. Bundan sonra Hazreti Muaz, Sahabe'de en fıkıh bilen Efkaus Sahab, Sahab Eylemin Muaz, Muaz fıkıh en iyi bilendir. Onun için fıkıhla ilgili çalışanlar, ilme çalışanlar, mollalar, medrese talebeleri, eyel jalisun fil medrese, kullu muhassal tümü vesvese. Ey medresede oturanlar bütün okuduklarınız vesvesedir diyor. Eğer Allah sevgili Allah'tan gayri dertleriniz varsa ahirette nasibiniz yoktur diyor Evliya Allah. Onun için bu ders çok önem arz ediyor. Kalanında bir reçete sunacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir duamız geliyor. Gizli şirkten riyadan kurtulmanın tek çözümü hadis-i şerifte bu duayı okumaktır. Dualarım kitabının 266 267. sayfasındadır. Ama önümüzdeki hadis şerifte burada da gelecektir. Şimdi e, Hücahettin Vanlıoğlu Hoca ile Fatih Kalender Hoca Efendi, Fıkıh heyetimizin, İsmail Ağa Fıkıh heyetimizin başından olan hocalarımızın, Lale Gül FM'de ve Lale Gül TV'de gelen sorulara, fıkhı suallere cevaplar şeklinde e, dersleri var biliyorsunuz. Bu dersler e, şimdi birinci cilt olarak size arz ediliyor. Bunlar kaleme döküldü, yazıya döküldü. Ve bu cevaplar burada verildi. Şu anda 356 sorunun cevabı var bu kitapta. Hüsamettin Vanlı Hoca konuşma safhasında yoktu. Fakat kitabın hazırlanma, konuşmayla verilen fıkhi cevapların, suallere cevapların kitap hazır olarak hazırlanmasında Hüsamettin Hoca ile ikisinin ismi geçiyor. Ben de takriz yazdım. Bir, tahsiz, yani bir kontrol yaptım. Hocalarımızın şeyinden... Benim kontrolüme lüzum olmasa da bana da dediler illa sen de bir bak bir takriz yaz dediler. Ben de takriz yazdım ve okudum tabi hepsini. Şimdi mesela diyor ki 346. soru. 9 aydır nişanlıyım. Kızın konuştuğu biri varmış. Nişanı ondan bozdular. Bende takıları ee, var. Onu istiyorlar. Ben de vermiyorum. Doğru mu yapıyorum? Doğru mu yapmıyor muyum? Cünüp kişi bu 511'de cevabı. 347 cülüp kişi yıkanmadan bir daha cülüp olsa iki defa mı yıkanması gerekir? Deniz ürünlerinden 348 deniz ürünlerine kalamar, ahtapot ve midye yenir mi? 511 ne kadar önemli meseleler siz de midyesiz duramıyorsunuz kalamar malamar. Ben niye yiyemiyorum canım çıktı hiçbir şey? Ha öyle bir şey yok. Eşimle nişanlıyken nikah takıymıştık. O zaman beni üç dalakla boşamıştı. Sonra evlenirken yeniden nikah kıydık. Durumumuz nedir? Durumunuz vahimdir yani de. 514. 352. soru. 514. sayfa. Bunun gibi 356 tane sizin yaşadığınız, yaşandığınız sorunlar, sigortalar, nikahlar, mehirler, haramlar, helallar, gümüş yüze, ismi şerif yazılmalar falan falan falan. Gusül esnasında mahrem yerlere el sürülmeyin deniliyor. Doğru mudur? El sürülmeden nasıl yıkayacaksın? Mübarek havadan mı su edeceksin? 220 sayfada. Mesela müteahhit bana sattı evi başkasına da satmış. Vay dolandırıcı. Ona hakkını helal etmiyorum. Ne yapmam gerekir? Ne yapacaksın? Canını çıkartana kadar malını alana kadar başına döneceksin. Ben tabi cübbeli usulü konuşurum. Ama hocalar fıkhi cevaplar vermişlerdir. Bu eser muhteşemdir. Diğer ciltlerde arkadan gelecektir. Herkese tavsiye ediyoruz. allah Teala amele muvaffak eylesin. Ve sallallahu teala ala seyna muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi salli, ve selleme teslimen kesiran. Velhamdülillah Rabbil alemin. Amin. Mevla'ya salli ve sellim daimen abada ala habibike fayri halki kullihimi.